160. konu Hz. Ebubekir'in Hudeybiye anlaşması hakkındaki görüşü. Hazreti Ebubekir şöyle anlatıyor: "İslam'da Hudeybiye fetihinden daha büyük bir fetih yoktur. Fakat insanlar o gün Hazreti Peygamberle Rabbi arasında olan şeyleri göremediler. Kullar işi acelece istiyorlardı. Cenabı Hak ise kulların acele etmesiyle acele etmez, ta ki işler Allah'ın irade ettiği noktaya varırlar. Andolsun, Veda Haccı'nda Suheil bin Amr'a baktım." Kurban kesilen noktanın yanında ayakta duruyordu. Hazreti Peygamberin kurbanlık develerini yaklaştırıyordu. Resulullah da onları kendi eliyle kesiyordu. Hazreti Peygamber berberi çağırdı. O da peygamberin başını tıraş etti. Baktım ki Suheil Hazreti Peygamberin kesilen kıllarından topluyor, onları iki gözünün üzerine koyuyordu. Bir de Hudeybiye gününde müşriklerin elçisi olduğu zamanda, Besmele'yi kabul etmişini, Resulullah kelimesini reddedişini de görmüştüm. O zaman onu hidayete erdiren Allah'a hamd ettim.